Bir sebebe binaen inmedir, değil mi? Evet. O hatalar yapıldı da indi. Düzeltmek, doğrusu gösterilmesi için. Resul veya Resul'dan gayrısın. Yani devamlı vahiy inmiyordu, habire. E tabi habire vahiy inmiyordu. Yine zaten 600 sayfalık bir kitap. Ve onu e hayır, sünnetin vahiy sünneti, olması noktasında söylüyor. onu açıklayan sünnet. en ufak bir hata da uyarlıyordu. Hata yapmadığı ve uyarılmadığı yerler Peygamber ve Vesselam'ın e, ne kadar doğru, ne kadar isabetli e, davrandığını gösterir i̇şte, diyebilir miyiz? İşte o düzeltmesi, düzelt, düzeltmeler olmasaydı ne bilelim neresi düzeltildi diyebilirse başka bir soru sorardı. Hiç mi insan olarak yaptığı yok, bunun derlerdi. Evet. Yakalayamadım daha. Yok, yakaladım. Şimdi diyebiliyoruz biz insan olarak yaptığı her şey var ama Peygamber sallallahu aleyhi <gülüyor> yerler beş tane olduğuna göre diğer yerlerde uyarılmaması onun isabetli olduğunu e, gösterir Tabii. diyebiliriz. En azından bir vahiy ile ve yaptıkları asla şey değil, ters değil. Evet. Başkaları için de sana gelip soruyorlar. Ee, olay hukuka gelmeden önce illa vahiy geldi diyemiyoruz. Şimdi, tabi ne olduğunu bilemezsin ki olmadan evvel. Evet. Mesela gidiyor e, şeye geliyor. Mekke yani e, Mekke'li eşrafı olan insanlara onlar diyorlar ki biz seni derslerine geleceğiz ama bizim dışımızdaki şu o meclise gelmeyecek, yani köle avam tabakasından. Tamam diyor. Onlar geliyor, İbn-i Umumet da geliyor. Allah Resulü ona pek iltifat etmiyor. Çünkü bunları anlatırsam, Mekke'ler İslam'ı anlar hırsıyla. Evet. Ama Allah bu yaptığımız hatalı olduğunu söylüyor. Çünkü sen kimin hakikaten temizlenmek için Allah'tan korkarak geldiğini bilemezsin. Bu dini bir mesele değil mi hocam? Tabii. tabii Ama o da onu İslam anlatmak için bir şeyler yapıyordu. Mekke'nin eşrafından olan bazı zevata. Peki Resulullah iştihat yapar mı yapmaz mı diye bir soru olabilir mi? Efendim? Resulullah sallallahu aleyhi O yaptığı ona gösterilendi. O yaptığı ona, ona gösterilendi. gösterilendi. Çünkü insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmet diyor. Abbas da diyor ki gördüğün gibi demiyor. Bakın diyor. Göstereyim diyor. Resul'unkine iştahat diyemezsin. Hükümdür o. Ee, Yeni bir soru geldi. Madem ona e, gösteriliyorsa her yap, yaptığı o zaman deminki soruda da her olaydan önce e, gösterildi diyebilir miyiz? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi gösterilenleri görüyoruz hüküm olarak. Çünkü senin sorunun yerini bulması için görünmeyen de şeylerin, bilinmeyen şeylerin de olduğunu bilmemiz gerekir. Öyle bir şey yok, her şey ortadır. Evet o zaman, her şey gösterilmiştir. Din olarak gelen. yine karşı bir şey olsaydı onu da, de. Çünkü takrir dediğimiz şey bunun için geçerli. Anlamadım yine. Zannedeceğim, bunları dinliyorum. E, kendi düşünerek de bir şeyler çıkartıyorsun soru. Ve o akıldanelerden birisi bir şeyler soruyor. Yok yani biz kendi aramızdaydık hocam. Ama işte sen kendiliğinden oluşan değil, kendi oluşturduğunuz soruları gündeme getiriyorsun. Onu anlasan o soru çıkmayacak. Hoş bir yerde o sorular belki. ...senin sorularına cevap birisinin olduğu yerde anlamanı sağlar. Yani ben, ben onu tam algılayamadığım için de zaten dedim ki de, arkadaşlar, ben hocaya bir danışarım. Allah Resulü, devamlı vahye muhatap oluyor diyemezdin. Diyemezdin. Ama bize anlattığı her şey vahiy ürünüdür. Vahiy ürünüdür ne demek hocam? Vahiy ile gelendir. Hmm. Hmm. Anladım. Vahiye mutabıktır mı demek istiyorsun? Yani şimdi vahidir. o asılları tespit eden, onun dışında ona ters mü düşmemeyi sen yapıyorsun. Mesela yanında yapılan bir amelle ona karşı çıkmadıysa o vahye uyumludur, ters değildir. Bazen yaşadığında bazen sonunda insanlar kendileri, bu bir asla ters midir diyorsun. Adam gelip şimdi bir şu haram mıdır, diyor. Sen bakıyorsun, onun hakkında bir haramlılık olmayınca haram diyemezsin. Evet. Her ne kadar hoşuna gitmese bile. bazılar hoşuna gitmeyebilir. Değil mi? Onun için e, haram belli, helal belli, eşyada asıl olan ibahedir sözü buna dönüktür sana tutup her şeyi yasaklamamış. Değil mi? Evet. Böyle başlı şey değil. Yasak Efendim? Yasak olur daha az. Ha. Demek ki, bu ne demektir? Hı. Bunlar içerisinde yasaklar vahidir, Yasak olmayan şeyler vahiy değil. Tert düşmediği için onları yapıyorsun. Hı. Şimdi biraz anladı. Evet. Bak bakalım önce ders yapalım. Konuşma ondan sonra olursa bari.